Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günselibaki, Sarp Keskiner ve Zeynep Okyay.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 info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Diyarbakır Merkezi bağımsız sanat mekanı olan Loading'in koordinatörü Dize Beştaş, bağımsızlar ekibiyle bu hafta bu programı hazırlayıp sunuyorum. Yaşadığımız coğrafyayı yıkacak derecede sarsan, 2023 Türkiye-Suriye depremleri nedeniyle vefat eden, evsiz kalan, evsiz olan tüm göçmenlerin, vatandaşların, sınır ötesindeki komşuların, yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Benim bu programla amaçladığım yaşadığım kent Diyarbakır'ı da büyük oranda etkilemiş olan afetlerin ardından hızlıca gelişen Diyarbakır'daki dayanışma ağını konuşarak depremin toplumsal ve politik sonuçlarına programa davet ettiğim konuklarımın sağlayacağı nedenselliklerle beraber tartışmak olacak. Konuklarımız Ahmet Kent Dayanışma Platformu'ndan Mimar Herdem Doğrul. 2023 yılında kurulan haber ve belgesel fotoğrafçılığı dalında bağımsız çalışan fotoğraf kolektifi NAR Fotos'tan sanatçı Fatma Çelik olacak. Biz bu kaydı aslında dün yani 15 Mart 2023'te almayı düşünüyorduk. Konuklarımızdan biri de antropoloji, coğrafya ve mimarlık disiplinleri arayüzünde çalışan Loading'in de geçmiş dönem misafir araştırmacılarından olan akademisyen Eray Çaylı olacaktı. Dün yine bir Afet'le karşı karşıya geldik. Adıyaman'da ve Urfa'yı çok fazla etkileyecek şekilde Diyarbakır'ı da etkileyen bir sel meydana geldi. Bekliyorduk zaten. Bu selde 10 kişi hayatını kaybetti. Bunun için de çok üzgünüz. Biz bu nedenle çok yıprandık dün. O yüzden programı erteledik bugüne. Eray aramıza katılamıyor çünkü programı er vermedi. Yine de kendisine teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle davetimi icabet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum Herdem ve Fatma. Herdem Doğrul, Mimarlı Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden birkaç dönemdir e, faal olarak çalışıyor Mimarlı Odası'nda. Onun dışında Diyarbakır'da faaliyet gösteren 82 Sivil Toplum meslek ve e, Emek ve Meslek Örgütü Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nda da çalışıyor. Haliyle e, Tmob'un e, İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte 6 Şubat itibariyle kurulan kriz masasında sahada aktif olarak çalıştı. Çalışmaya da devam ediyor. Hardem sana sorum şöyle. Diyarbakır depremin ilk anlarından beri hızlıca bir koordinasyon sağlayıp dayanışmayı büyüttü ve örgütledi. Ee, hem e, senden bağlı olduğun platform ve kriz masaların ilkelerini de biraz açacak şekilde 6 Şubat'tan bu yana e, platform olarak nasıl bir araya gelindi? Bu süreci nasıl e, işlediniz ve raporladınız? Kısaca senden duyabilir miyiz? Merhaba. Merhaba Dicili'ye. Merhaba Fatma. Ee, şimdi bizim... O oluşturduğumuz kriz masası ve deprem sonrası oluşan koordinasyon e, çok hızlı bir şekilde oluştu aslında. Biz deprem işte sabah 4.17'deki depremden sonra e, yanlış değilsem saat 444 50 gibi e, biz kriz masasını oluşturmuştuk. 5'i Beş, çeyrek geçe falan biz e, iki inşaat mühendisi arkadaşımla beraber Diyarbakır bağlarda hasat tespitine bile çıkmıştık. E, böyle bir... Aslında bir koordinasyon, gerçek anlamda bir koordinasyon sağlandı. Ee, tabii hani bu, bunun e, olumlanacak birçok yönü var. Yani bu kadar hızlı bir araya gelmek, hızlı koordine olmak, e, kurumların bu kadar e, senkronize çalışabiliyor olması e, önemli bir avantaj. Örgütlüğün e, bir, bir, bir e, gereği aslında, bir sonucu aynı zamanda. E, i̇şte çok yakın zamanda kurulmuş olan bu e, kent koruma ve dayanışma platformu aslında uzun zamandır üzerine çalıştığımız, örgütlemeye çalıştığımız bir alandı. Bu kentin, Diyarbakır'ın özellikle buna çok ciddi ihtiyacı vardı. Yani önceki dönemlerde Yerel Gündem 21, Kent Konseyi gibi alanlarda aslında bu tarz çalışmalar yapılıyordu. Fakat Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi resmi tücel kişiliği olan yapılardı. E, bu dönemde bu e, yapıları oluşturamadığımız için biz de alternatif olarak en azından e, bu dönemde gelişebilecek durumlara karşı ve kent muhalefetini aslında Texas'a örgütlemek adına böyle bir e, platformu e, oluşturduk. E, yani bu kente e, son 6-7 yıldır aslında ciddi bir kent muhalefetiye ihtiyacı da var. Çünkü kentin her tarafında müthiş bir, bir usulsüzlük, aykırılık e, durumu da söz konusu. İşte son örneğini de dün kişisel felaketinde yaşadık. Yani bizlerin bütün itirazlarına, çabasına, alternatif alan önerilerine rağmen Dicle Eneşi kenarında kurulan çadırken dün tahliye edilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla hani bu dünkü durum bile şeyi gösteriyor yani Diyarbakır özelinde konuşursak güçlü bir kent muhalefeti örgütlenmesi gerektiğini gösteriyor bize. Ee, tabii deprem sabaha o hızlı koordinasyon masasının bir an önce oluşturulmasını e, ben biraz şeye de bağlıyorum tabii o kisa kanatlı. E, bu aslında travmatik bir sürecin de sonucu yani e, bu, bu defalarca bu durumları tecrübe ettiğimiz için e, işte depremin e, sabahında işte hepimiz e, işte ailemizi, çevremizdeki eşimizi, dostumuzu güvene aldıktan sonra tamam biz iyiyiz çocuklar iyi. Eşimiz dostumuz iyi dedikten sonra hemen e, kriz masasına koştuk. Yani e, buna ihtiyaç olacağını biliyorduk. Bu, bu aslında e, travmatik de bir e, mesele. E, normalde sağlıklı insan böyle hareket etmez. Yani sağlıklı insan, sağlıklı düşünen insan önce kendini korumaya alır. Önce bir kendi adına kaygılanır. E, kendisinin, ailesinin, evinin e, yarınını düşünür. Ama e, maalesef ki bizler... E, yaşadığımız koşullar gereği bunu yapamıyoruz yani depremin sabah saat 5'te biz kriz masasını oluşturmuş, bunların tamamı bir araya gelmiş, bir planlama çıkartmaya çalışıyorduk. Ne yapalım nasıl yapalım? Mesela Elbistan'a gittim ben ikinci gün. Elbistan'a gittiğimde Elbistan Maraş'ta can kayıplarının neredeyse tamamının öğlen yaşanan depremde gerçekleştiğini gördük. Yani öğlen saat 2'de sanırım deprem oldu. E, saatin tam hatırlamıyorum. E, mesela Diyarbakır'da bir sabah 5.30'la bağlara hasar tespitine çıktığımızda esasen maksadımız bir hasar tespiti yapmak değildi. Yani e, sonuçta bütün bu hasar tespit çalışmaları gözlemliyoruz ve depremin hemen sonrasında bir hasar tespiti yapmak çok sağlıklı değil. Çünkü depremin tekrarı olabilir, artçılar olabilir. Ama temel meselemiz bir an önce vatandaşlara ulaşabilmekti. E, teknik ve bilimsel e, ağızla e, koordinasyon adına, kriz masası adına vatandaşı bilgilendirmekti. Nitekim e, deprem sabahı biz e, Diyarbakır'ın hemen hemen her tarafını gezdik. Yani. E, ve o sabah saat 5.30-6 civarı görüştüğümüz bütün vatandaşlara ısrarla şunu söyledik. Evlerinize girmeyin. Ya. Girmeyin. Yani çok acil bir ihtiyacınız varsa hava soğuktur, panikle dışarı çıkmışsındır, üstüne bir şey alamamışsındır filan. Yani birer ikişer kişi Gidip üst baş bir şeyler alsınlar ama evlere girmeyin yani e, tedbir olarak lütfen dışarıda kalın. Hı hı. E, ne olacağını bilmiyoruz yani e, maalesef ki biz kentlerimizin bir gerçeği olarak e, yapısı da ona da çok güvenemediğimiz için e, özellikle e, 1980 sonrası bizim bütün kent merkezlerimizde anormal bir nüfus artışı söz konusu. Dolayısıyla kent merkezlerimizdeki yapısı aslında kullanım ömrünü tüketmiş yapılar. Ve o dönemin fiziki koşulları, denetleme koşulları, yapı malzeme kalitesi, işçilik kalitesi bunların hepsini göz önüne alınca şeyi biliyoruz aslında. Yani depremden bağımsız olarak, yani bu deprem gerçekleşmeseydi bile bizler... E, bu yapıların sağlıklı yapılar olmadığını söylüyorduk zaten. Kesinlikle herkesin ilk aklına gelen yer zaten yeni bağlar nedir? Biz şu an böyle. Tabii tabii. tabii o defneyi yaşayan herkes şey diyor. Yani. E... Bağlar şimdi yerle birdir muhtemelen. Hı -hı. Tabii yani biz de dinleyicilere şey de e, bir belki not düşmek gerekiyor. Bağlar, yani bu sözünü ettiğimiz yerler köyleri boşaltıldığı için kente göç eden, surdan doğru göç eden, yani büyüttüğü, yerleştiği yerler ve aslında e, çok fazla e, planlı bir şekilde yerleşilmiyor. O yüzden e, hem zemin yapısı müsait değil yerleşmeye hem de imar yasalarına, planlarına göre de e, kurulmuş yerler değil. O yüzden e, ilk aklımıza gelen aslında e, buranın bu bölgenin hasar alacağı olacaktı. Bir detay var Dicle. Işte. Dünya Bankası'nın e, bu kent nüfusu kır nüfusu üzerine hazırladığı bir rapor var. Hı -hı. Şimdi o raporda ya bütün dünya genelinde e, kent nüfusunun kır nüfusunun oranla giderek arttığını görebiliyoruz. E, yani insanlar artık kentlere yavaş yavaş e, göç ediyorlar. E, fakat e, bütün dünyada Belli bir ortalamayla bu göç gerçekleşiyor. Ya da kent tüfusunun artışıldığı belli bir oranda gerçekleşiyor. Türkiye'de 1980 yılı kritik bir eşlik. Yani 1980 yılına geldiğimizde Türkiye'deki kent bir sıçrama var. Yani dünya ortalamasının yaklaşık 3 katı bir sıçrama var. Dolayısıyla bu, bu çok doğalında gelişen bir süreç olmadığını bize gösteriyor. yani Bütün dünyada normal seyrinde ilerlerken Türkiye'de birden bire 3 katı bir Kızıl kent tüfusunun artışı işte az önce sözünü ettiğin işte köy boşaltmaları, zorla yenilenedilmeler, e, işte ülkedeki tarım politikaları, köylünün artık köyde kalamaması, çiftçinin çiftçilik yapamaması e, ve işte 1980 sonrası e, işte Türkiye'de Marmara bölgesinde gelişen sanayi ve o sanayi endüstrinin tekstilin e, ihtiyaç duyduğu ucuz iş gücünün sağlanabilmesi adına e, kent merkezlerine yoğun bir göç yaşanıyor dolayısıyla şeyde Yani bizim kent merkezindeki yapı solumuz, merkez mahallelerimizdeki yapı soluklarımız sağ olup değiller dolayısıyla biz deprem sabahı sahaya çıktığımızda ilk yaptığımız şey insanlara evlerine geri dönmemeleri konusunda çağrıda bulunmak oldu. Nitekim bizim burada yaptığımız bu çağrının bir benzeri Elbistan'da Maraş'ta yapılmış olsaydı öğlen depreminde bu kadar insanı kaybetmemiş olacaktık yani Elbistan'da vatandaşların sanıyorum resmi ağızdan duydukları bir bilgidir de. E, sabahki e, Hatay depreminde Elbistan'da yıkılan yapı sayısı sadece 5. Sadece 5 yapı yıkılıyor. Geri kalan yapıların tamamı öğlen saatindeki depremde yıkılıyor. Saat 2'deki depremde Elbistan yarısı gidiyor yani. E, dolayısıyla hani bu bu bu bizim buradaki işte az önce bahsettiğim travmatik bir mesele dediğim o bir an önce koordine olma, bir an önce sahaya çıkma zorunluluğu ihtiyacı ee, şey aslında yani Türkiye'de e, bürokrasinin e, siyasal iktidarın ya da kamu kurumlarının hiçbir afet durumunda e, görevlerini yerine getirmediğini her seferinde gördüğümüz için e, bizim temel önceliğimiz işte vatandaşın e, acil eksiklerini ihtiyaçlarını gidermek e, oluyor. E, bizler dahi hani, sivil toplum örgütleri yöneticileri olarak e, elbette ki bu kurumlara yöneticilik e, yapmak için aday olurken ya da bu bu görevlere talip olurken e, aynı zamanda bu bu tarz durumlarda sorumlu kalmak üzere bu görevlere talip oluyoruz ve aslında işimizi yaptık görevimizi yaptık yani bu noktada işte böyle bir hani e, geçmiş aslında hafızasıyla böyle bir dirençlik oluşturması ahmet Kent denizci platformunun bunu organik bir şekilde gelişmesi e, hakikaten yani konuşması gereken bir konu bence teşekkür ederim Fatma sen de sağda aktif olarak çalıştın mı Gileşenli olduğum eskiden. Narfotos'un kuruluş amaçlarından biri şöyle açıklanıyor. Fotoğrafı dünyayı anlamak ve ifade etmek için görsel bir araç olarak kullanmak, olayları sunulduğu şekliyle kabullenmektense sorgulamayı tercih etmek, yaşamam farklı durumlarını ortaya koyarak yakın geçmişe dair toplumsal bir hafıza ve geniş bir tartışma alanı yaratmak. Kuruluş amacını böyle tanımlıyor Narfotos. Sen afet bölgesinde çalıştın. Afet toplumsal yaz gibi kriz anlarında ellerindeki işleri ilk elden bırakıp dayanışma ve örgütlenme allarına, hani ilk katılanlar genelde STK'lar ve kültür sanat profesyonelleri oluyor benim gördüğüm. Ee, sen afet zamanı sahada çalıştın ama biliyorum ki bir belgeleme yapmak için gitmedin oraya. Bir fotoğraf çekmek için gitmedin. Sen bu süreci fotoğraf ile ilgilenen bir sanatçı olarak en azından nasıl okuyorsun? Merhaba herkese. Aslında e, yani her demin dediğim şeyleri birazcık e, oradan devam edeceğim yine. E, çünkü bununla çok ilişkili yani yaşadığımız travmalarla çok ilişkili bu STK'ların ve sanatçıların, sanat, küntür, sanat kurumlarının hemen organize olabilmesi. Ben 12 yıldır fotoğraf çekiyorum ve böyle geçen bir e, şey, harita çıkardığında her yıla başka bir travma, her yıla başka bir felaket, her yıla başka bir savaş, e, yani her yılda başka bir, bir şey yaşanmış. Ve dolayısıyla biz yaşadığımız bu yerde bir kere zaten her an tetikte, bir halde ya yani, samatçı da olursan bir STK'da çalışıyorsan herhangi bir e, hangi alandan olursan o bir kere kendi güvende hissetmiyorsun bu bölgede ve şehirde dolayısıyla tetiklisin ve kendi öz sınırlarını olabildiğince bunu tutmaya ve bunu kullanmaya dair bir şey refleksin gelişiyor yani ben fotoğrafçıyım ama fotoğrafçılık refleksine çok e, sahip biri de değildim bir olayla karşılaştığımda bunu daha önce Sıruç'ta da aynı bir şey oldu. Kobaniden e, Kobaniden gelenler e, geldiklerinde savaştan e, ya da ezildiler geldiğinde Daşın saldırısından Diyarbakır'a e, hep yaşadığım şey şu oluyor. Önce bir durup şu an ne oluyor, e, şu an neye ihtiyaç var ve ben ne yapabilirim gibi e, böyle bir e, Böyle bir tepki veriyorum olanlar karşısında ve e, bu deprem olduğunda da aynı şeyi yaşadım. Deprem olduğunda Herdem'in dediği gibi önce e, işte aileyi güvenli bir yere yerleştirme. E, kendini güvene aldıktan sonra peki şimdi ben ne yapabilirim? Ama bu depremde e, açıkçası ben bunun cevabını kendime veremedim. Yapabileceğim hiçbir şey olmadığını görmek büyük bir çaresizlik duygusuna yol açtı. Yani... Ee, yapabileceğim hiçbir şey yok. Aramı kurtarmaya gidemem. Enkazlarda çalışamam ve şu an temel ihtiyaç olan şey bu. Onları fotoğraflamamın onlara bir faydası olacak mı? Ee, evet belki bu süreçleri fotoğraflamak, kayıt altına almak, belgelemek bunların e, hesabını sormak için de çok önemli ve şey bunlara geri dönüp bakmak için de çok önemli fakat e, çok fazla gazeteci ve foto muhabiri var ve hani bunu yapıyorlar. Ee, bu kadar çok görüntü daha fazla görüntü üretmek mi yoksa bu kadar çıkan bu görüntüleri oturup ne yapacağımızı tartışmak mı yani bu görüntülerle ne yapacağız ee, biraz bunları tartışmak gerektiğini düşünüyorum düşündüm ee, o yüzden de hiç makinemi elime almadım alamadım da yani bir aydan fazla zaman geçti hala makinemi almadım elime yani depremde ilk evden çıktığımda yanımda götürdüğüm ilk şey fotoğraf makinemdi. Ama bir ay boyunca hiç çantadan çıkarmadım. Gittiğim yerlere de götürmedim. Hani olur da bir yerde çekmem gerekirse diye. Çünkü e, yani hem bunu kaldıramayacağımı düşündüm hem de e, şey orada başka temel ihtiyaçlar e, olduğunu ve onların e, o, o işime sektiğe uğratmasını istemedim e, açıkçası. Yani burada bizim e, bu tepkileri bu kadar hızlı veriyor olabilmemizim, yani Diyarbakır'da gerçekten hem bütün STK'lar hem bütün kurumlar, yani kafeler bile örgütlendi, yani kafeler kendi yerlerini açtılar, sanat kurumları kendi mekanlarını açtılar. Daha eğer güvenli tek katlıki katlı yerler mekanlar barınma ihtiyacını, işte yeme içme ihtiyacını karşılayabilecek dayanışma performansını gösterdiler. Çünkü bu bizim yani yıllardır deneyimlediğimiz bir şey ve ne yazık ki gerçekten Hardem'in dediği gibi bu böyle tümüyle sadece olumlanacak bir şey değil. Evet, bunlarla baş etmemizi kolaylaştırıyor. Bizi güçünü kılıyor. Fakat bunların yani yani bu travmalarla bu reflekslerin böyle kazanılmış olması aslında bir taraftan da korkunç bir şey. Yani bunu 5 Haziran'da da gördük. Yani hani patlama oldu ve insanlar hemen koridora oluşturdu. Yani hani e, dolayısıyla bu örgütlülük bence örnek alınması gereken de bir örgütlülük. E, Diyarbakır'daki birçok kurumlar kişiler herhangi bir kurumdan olmasan dahi e, bu ağın içine girebiliyorsun. Yani çünkü ben mesela şu an herhangi bir kurumla bağım yok ama çocuk kriz ağından haberdarım. Oradaki arkadaşlarla iletişim halindeyim. Kadın ağında iletişim halindeyim. Ee, hemen sanat kurumları, çocuk, sanat alanı diye bir platform oluşturdular. Oradaki arkadaşlarla ihtiyaç halinde yine birlikte çalışabiliriz yani. Ee, bu açıklık, bu birlikteliklik, bu dayanışma hali e, aslında... E, Türkiye'nin bence aslında artık sadece anladık ki burası içinde değildi. Türkiye'de hiçbir yer güvenli değil. Hiç kimse güvenliği hissetmiyor. Bu birlikte ve dayanışma olma hali iyi bir şey. Bu kriz şeylerin ne kadar ihtiyaç olduğunu da gördük. İkinizin evet, yani... de ortak söylediği hani kentli olarak bizim bu kriz anlarında afet anlarında işte ya da hani bir kıyamet anında bu kadar kolay örgütleniyor olmamızda aslında biraz da rahatsızız. Yani keşke bu kadar da giliyor e, olmasaydık, hani her şeyi sağduyuyla karşılamak zorunda olmasaydık. E, çok çok anlaşılır bir istek, çok anlıyorum. Evet, ya Fatma senin de aktardığın gibi depremin ilk gününden beri Diyarbakır'daki tüm bağımsız sanat mekanları ya da işte ticari amaçla e, işletme, işletmeleri olan mekanlar, mekanlarını açtılar ya da mutfağı olan mutfağını açtı. Bir arada olmanın, dayanışmanın iyileştirici bir gücü var tabii ki ve travmayı aktarmada, onunla baş etmede önemli bir yerde. Tabii dayanışma hala devam ediyor. Çocuk krizi anından bahsettin. Onun dışında işte mordam öncülüğünde başlatılan bir çocuk platformu var ve Türkiye'nin çok farklı illerinden STK'lar, dernekler, kültür sanat kurumlarının yanı sıra pedagoglar da bu platforma eşlik edecek. Biz de takip ediyoruz. Ayrıca Tigris Senfoni Orkestrası'nın Hatay Orkestrası ile planladığı bir dayanışma konseri var. Şu anda onu bekliyoruz. E peki biz Loading olarak ne yapıyoruz? E, takip edenler varsa bilir ama ben yine de hatırlatmak için söyleyeyim. Loading'in bir arşiv programı var ve 2000'den bu yana e, kentteki güncel sanat aktivitelerini ve sanat por portfolyolarını arşivliyor. Biz de loading olarak deprem bölgesinde yaşayan ve yakınları veya yakınları bu deprem bölgesinde etkilenmiş sanatçıları araştırıyoruz ve bir data oluşturuyoruz. Bu arşive eklenecek iki katmanlı bir arşiv projesi olacak. Tabii ki bu arşivin kendileri için doğru kanallara aktarmada... Yol ve yöntemleri de araştırıyoruz. Bunların üzerine programlar ve projeler üzerine de çalışıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Programı burada sonlandırıyorum. Açık Radyo'da bağımsızları dinlediniz. Bu haftaki programın sunucusu ben Dize Beştaş. Konuklarım Fatma Çelik ve Erdem Doğrul ile Diyarbakır'dan sivil toplum ve kültür sanat alanından dayanışmaya dair gözlemlerimizi aktardık. Umarım... Umarım dinlediğinizde memnun olmuşsunuzdur. Çok teşekkürler.